Çavuşkuşu Yıllar önce yemyeşil ormanların birinde akıllı mı akıllı, kurnaz mı kurnaz bir tilki yaşarmış Hani şeytana bile külahını ters giydirir derler ya işte bu tilki de öyleymiş Oynayacağı oyunları önceden kestirmek imkansızmış o yüzden de tuzağına düşmeyen, oyununa kanmayan bir tek hayvan yokmuş ormanda. Zavallılar tilki korkusundan, yuvalarından başlarını uzatamaz olmuşlar. Ee, öyle yuvada oturmakla da karın doymaz ki, şöyle dolaşıp yiyecek bulmak gerek. Gerek ama tilki rahat vermezmiş. Orman halkı bakmış ki böyle eli kolu bağlı oturup tilkinin uslanmasını beklemekle olmayacak. Kafa kafaya el ele verirsek belki tilkiden kurtulmanın bir yolunu buluruz diye düşünmüşler. Bu düşünceyle de gizli bir toplantı yapmaya karar vermişler. Cırcır cır böcekleri günlerce yuva yuva dolaşıp bütün hayvanlara toplantı gününü ve yerini bildirmiş. Sayılı günler çabuk geçer derler. Kim söylemişse bu sözü doğru söylemiş derken toplantı günü saati gelmiş çatmış. Bütün hayvanlar gözlerini kulaklarını dört açıp tilkiye görünmeden toplantı yerine gelmişler. Ama kuşların dışında bütün hayvanlar tilki geliverir korkusu içinde hiçbir şey düşünemiyorlarmış. O yüzden de bütün fikirler kuşlardan geliyormuş. Ama tilkiden korunma konusundaki en iyi öneriyi hüt, hüt koşu getirmiş. Bilirsiniz ben hüt hüt diye öterim. Sonra hızlı uçar bir ağaçta en fazla bir iki dakika dururum. İçim tezdir çünkü. Benim bu özelliğimden pekala yararlanabiliriz. ''Ben tilki görünce hemen hüt hüt diye öterim, siz de kaçarsınız.'' demiş. Böyle güzel bir öneri kabul edilmez mi? Edilmez olur mu hiç? Edilir tabii. Ertesi gün hüt, hüt kuşu erkenden görev başı yapmış. Gün boyunca da oradan oraya uçup tilkiyi adım adım izlemiş. Diyelim tavşan kardeş kök toplarken tilki o yana gidiyor. Hütüt kuşu başlıyormuş hüt hüt diye ötmeye. Tavşan artık durur mu orada hemen kaçıyormuş.'' Bir aya kalmamış, tilki av bulamadığı için aç bir ilaç ormanı bırakıp gitmiş. Aman efendim o gün orman halkı ne bayram yapmış ne bayram. Hütüt kuşu yapılan eğlencelerin baş konuğu olmuş tabii. O gün bir de tören yapılmış. Hütüt kuşunun turuncu tüylü kanatlarının üstüne enine beyaz siyah çizgiler çekilmiş. Artık sen çavuş oldun hütüt kuşu. Bundan böyle bir adın da çavuş kuşu. ''Bizi tilkiden koruduğun için bunu hak ettin doğrusu.'' demiş hop hop tavşan. Orman halkı adına sincap hüt, hüt çavuş kuşunun başına öteki kuşların tüylerinden yapılmış bir taç takmış. Hüt, hüt çavuş kuşunun bütün bunlar karşısında nasıl sevindiğini, nasıl mutlu olduğunu bilemezsiniz çocuklar. Ama asıl onu mutlu eden ne başına konan taç ne de kanatlarına çizilen siyah beyaz çavuş şeritleriymiş. Onu asıl mutlu kılan... Arkadaşlarının gösterdiği sevgi ve iyilik yapma duygusuymuş. Masalımı beğendiniz mi?